Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Ömer bin Ümeyye radıyallahu anh. Bedir bölgesinde yaşayan Beni Damre kabilesine mensuptur Amr bin Ümeyye radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Haris'in torunu Suhayle binti Übeyde ile evlendiği için Amr bin Ümeyye'nin soyundan gelenler Kureyş'in Beni Abduşems kolu mensupları içinde sayılmışlardır. Bedir ve Uhud gazvelerinde müşriklerin safında yer alan Amr bin Ümeyye, Uhud gazvesinin hemen akabinde Müslüman olarak İslam diniyle şereflendi. Uhud savaşından birkaç ay sonra Necid'e gönderilen 40 kişilik irşat heyeti içinde da bulunuyordu. Heyet, Bi'ri Maûne'de pusuya düşürüldüğü sırada bilek hayvanlarını otlattığı için İslam tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilen bir rımağı neden sağ kurtuldu? Her ne kadar katliamdan sağ kurtulsa da daha sonra esir alındı ve baskını düzenleyen Amir bin Tufeil tarafından annesinin köle azadı adana karşılık olarak serbest bırakıldı. Amir bin Ümeyye radıyallahu an olayı Allah resulüne haber vermek için Medine'ye doğru yola çıktı. Amir bin Tufeil'in mensup olduğu Beni Amir kabilesinden yolda karşılaştığı iki kişiyi bir rimâune şehitlerinin intikamını almak için gece uyurlarken öldürdü. Ancak Amir bunların Müslüman olup Allah Resulü'nün himayesine girdiklerini bilmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem himayesine aldığı iki Müslümanın öldürülmesine son derece üzüldü ve onların diyetlerini ailelerine gönderdi. Amr bin Ümeyye Seriyesi diye kendi adıyla anılan diğer bir olayda ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme suikast düzenlemiş olan Ebu Sufyan'ı öldürmek ve Reci baskınından sonra Mekkeliler tarafından çarmıha gerilen Hubeyb bin Adi'in cesedini asıldığı yerden indirmek üzere hicretin dördüncü yılında Cebbar bin Sahır el Ensari ile birlikte Mekke'ye gönderildi. Mekkeliler onu tanıyıp peşine düşünce arkadaşıyla bir mağaraya saklandı. Ertesi gün şehre gizlice girip Hubeyb'in cesedini çarmıhtan indirdi. Karşısına çıkan müşriklerden üçünü de öldürdü. Mekkeli bir casusu da esir alarak Medine'ye götürdü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarını kendisinden öğrenince memnun oldu ve ona dua etti. Amr bin Ümeyye radiyallahu an eskiden beri elçilik hizmetleriyle bilinirdi. Hicretin 5. yılında Hendek Savaşı'ndan sonra Mekke'de çıkan kıtlıkta fakirlere dağıtılmak üzere Ebu Sufyan'a 500 dinar götürme görevini yerine getirdi. Amr bin Ümeyye radiyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hicretin 7. yılı başlarında iki mektup ve bazı hediyeleri Habeşistan kralına götürmekle görevlendirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mektuplardan birinde Necaşi'yi İslamiyet'e davet ediyor. Diğerinde ise Ebu Sufyan'ın kızı Habeş muhacirlerinden Ümmü Habibe ile nikahının kıyılmasını istiyordu. İslam'ı kabul eden Habeşistan kralı parlak bir törenle Ümmü Habibe'yi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nikahladı. Yine Allah Resulü'nün isteği üzerine Habeşistan'daki Müslümanları iki yelkenli gemiyle Amr'ın refakatinde Medine'ye gönderdi. Amr bin Ümeyye radıyallahu anh aynı zamanda Huneyn gazvesine, Taif muhasarasına ve Tebük seferine katıldı. Tecret'in dokuzuncu yılında Halid bin Velid kumandasında Dumetül Cendel emiri Ukeydir'e karşı gönderilen Seriye'de yer aldı. Ukeydir'in esir alındığı haberini ve elde edilen ganimetleri Allah Resulüne o ulaştırdı. Aynı yılın sonunda Allah Resulünün Müseyleme'yi İslam'a davet eden mektubunu Beni Hanife kabilesine götürdü ve onun cevabını getirdi. Muaviye devrinde ömrünün son yıllarını geçirdiği Medine'nin Harratin mahallesindeki evinde vefat etti. Cahiliye devrinden beri cesareti, atılganlığı ve zekasıyla tanınan Amr bin Ümeyye radiyallahu anh'ın Allah Resulü'nden rivayet ettiği 20 hadisi Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır. Salatu selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellem.